Afacan kuzucuklar. İki dağın arasında kurulmuş güzel mi güzel bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte Hasan adında iyi kalpli bir çoban yaşarmış. Çoban Hasan koyunlarını çok sever. Onları en lezzetli otların olduğu otlaklara götürürmüş. Çoban Hasan'ın iki kuzusu çok yaramazmış. Bu iki kuzu sürüden ayrılıp başka başka yerlere gider. Çoban Hasan'ın sözünü hiç dinlemezlermiş. Bu kuzucukların adı Zıp Zıpla. Hop hopmuş. Zıp zıpla hop hop yine bir gün sürüden uzaklaşmışlar ve yabancı bir çiftliğe gitmişler. Çoban Hasan onları araya dursun, onlar yeşil yeşil otlardan yemeğe koyulmuşlar. Yemişler, yemişler, karınlarını iyice şişirmişler. Toz toparlak, yüz yuvarlak olup çıkmışlar. Tekrar koştura koştura sürüye geri dönmüşler. Onların döndüğünü gören Çoban Hasan, sizi gidi sizi yaramazlar, neredeydiniz demiş. Bir daha sürüden ayrılmayın. Bilmediğiniz yerlerde dolaşmayın. Yoksa kaybolursunuz. Siz kaybolursanız ben ne yaparım? Zıp zıp ve hop hop başlarını eğmiş, suçlu suçlu melemiş, çobana sana kendilerini affettirmişler. Fakat ertesi gün yine sürüden kaçmış, başka bir yabancı çiftliğe koşmuşlar. Çiftliğin otlarından afiyetle yemeye başladıklarında bir havlama sesi duymuşlar. Başlarını kaldırıp baktıklarında bir de ne görsünler? Koca bir köpek onlara doğru koşmuyor mu? Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Sağa koşmuşlar, sola koşmuşlar ama ne yazık köpekten kaçamamışlar. Köpeğin havlama sesini duyan çiftliğin sahibi hemen dışarı çıkmış. İki afacan kuzuyu kıskıvrak yakalamış. Boyunlarına birer ip bağlamış. Götürmüş onları ağıla kapatmış. Kuzucuklar melemiş, melemiş yardım istemişler ama onları duyan olmamış. Akşam olunca Çoban Hasan sürüsünü saymış, sürüde iki eksik varmış. Çoban Hasan zıp zıpla Hop Hop'un sürüde olmadığını hemen anlamış. Aramış, taramış ama onları bulamamış. Çok üzülmüş, günler günleri kovalamış. Çiftliğin ağalında hapsolan zıp zıpla Hop Hop, Çoban Hasan'ı ve sürüdeki arkadaşlarını çok özlüyorlarmış. Birlikte yaşadıkları güzel günleri düşünüyorlarmış. Çoban Asan'ın sözünü dinlemedikleri için de çok pişmanlarmış. Bir akşam ağalın kapısı yavaşça açılmış. Biri sessizce içeri girmiş. Bu çoban Asan'ın köpeği çomarmış. Onu gören zıp zıpla hop hop çok sevinmişler. Çomar günlerdir sizi arıyorum demiş. Hadi acele edin birlikte çiftliğimize de geri dönelim. Çomar kuzucukların bağını çözmüş. Tam birlikte çiftlikten çıkıyorlarmış ki Hophop'un boynundaki zil çın çın vermiş. Bu sese uyanan çiftliğin köpeği hırlamaya başlamış ve önlerine durmuş. İki köpek gecenin bir yarısı şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlar. Onların gürültüsüne de çiftlik sahibi uyanmış. İki köpeği ayırmış. Çomarı çiftlikten kovmuş. Hop'la zıp zıpı da tekrar ağla bağlamış. İki kuzucuk çaresizce me meee meee diye ağlıyorlarmış. Aradan birkaç gün geçmiş. Hop hopla zıp zıp mutsuz mutsuz oturuyorlarmış ki çoban asanın sesini duymuşlar. İkisi de sevinç içinde kulak kabartmışlar. Ses onlara doğru yaklaşıyormuş. Biraz sonra yavaşça kapı açılmış. Çoban asan içeri girmiş. Onu gören kuzucuklar sevinç içinde zıp zıp zıplamaya başlamışlar. Bu sırada çiftliğin sahibi gelip bağlı oldukları ipleri çözmüş. ''Sizi gidi siziler'' demiş. Demek siz Çoban Hasan'ın sürüsünden kaçtınız. Umarım bu size iyi bir ders olmuştur. Bir daha sürünüzden ayrılmazsınız. İki kuzucuk sevinçle Çoban Hasan'a koşmuşlar. Çoban Hasan onları kucaklamış. Çomar yerinize haber vermeseydi sizi asla bulamazdım demiş. Bir daha sakın sözümden çıkmayın. O günden sonra hop hopla zıp zıp Çoban Hasan'dan izinsiz hiçbir yere gitmemişler. Sürüyle beraber hareket etmişler.